Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi programı devam ediyor. İkinci yarım saatten itibaren Açık Dergi'de bir saat boyunca e, bir müzik grubuna kulak vereceğiz. Bir müzik kolektifi, de mikro kolektif zaten, e, Polonyalı bir grup. Geçtiğimiz hafta İstanbul'daydı. Hatırlayan dinleyicilerimiz olacaktır. Dergide yer vermiştik zaten. Mikro kolay kolay İstanbul'a gelebilecek, gelecek bir ekip de değil. Aslında bakarsanız yaptıkları müziğin tam festival tanımlarına da uymadığını zaten birazdan dinleyeceğimiz süreçte kendileri de söyleyecekler. Dolayısıyla ancak kişisel iletişimler üzerinden bir biçimde İstanbul'a gelmeleri mümkün olmuş. Neydi kısaca hatırlarsak Türkiye Polonya. Diplomatik ilişkilerin kuruluşunun yıldönümü ve pek çok etkinlik oldu zaten İstanbul'da e, müzik etkinlikleri de sona erecek daha birkaç konser var şeylerden günlerde bahsedeceğiz zaten bu e, Kultur PL'nin e, Polonya'nın güncel sahnesini tanıtmak e, amacıyla seçmiş olduğu gruplardan bir tanesiydi e, Mikrokorrektif'te İstanbul'a e, Varoklaw'dan e, Varoklaw'dan çok özür dilerim. 40 saat kadar araba sürerek gelmiş. iki müzisyen Artur Majeski ve Kuba Sukar'la bir araya gelme imkanını bulduk. Geçtiğimiz çarşamba günü bir konserleri vardı Pera Müzesi'nde. Oldukça ilginç bir şey deneyim olduğunda söylemek lazım. Müzenin gayet şık ve badanalı şarkısı şeyinde giriş katında lobisinde yani barında e, aslına bakarsanız Mikro kolektif biraz duvarlarda e, zorladın revisit isimli bir albüm çıkarmışlardı e, biz bu akşam absent minded isimli albümünden parça deneyeceğiz ki Denmark Records e, ilk defa Mikro kolektifle e, beraber. Amerika sınırlarının dışına çıkıp bir Avrupalı tırnak içinde jazz grubunu da mikrokollektifle beraber bünyesine katmıştı. Şimdi çok damdan düşer gibi olmasın tabiri caizse. Bir de son bir şey yapalım, not bırakalım. Chicago'lu müzisyenler Rob Mazurek ve Ken Wandermark'la beraber, yanı sıra Peter Brotsman'la beraber son dönemde pek çok çalışması bulunmuş olan bu grup. Chicago sahnesiyle haşir neşir ama öncesinde mikrokollektif olmadan önce de Robota bir bok adı altında müzik yapmaktalardı. Ve bir dönemde aslında en azından Polonya sahnesini ve yer yerde Avrupa caz sahnesini sarsmışlar. Biz onları hatırlayarak gidelim istiyorum. Robota bir boktan bir parça. Ardından açık de Martu Majewski ve Küba Sükar yaptığımız söyleşiye başlayabiliriz. Evet parçanın ismi Skipping See. Merhabalar. İkiniz de Roboto hmm. aslında Roboto Bivoku'nun eski üyelerindensiniz. Ben yıllar önce duymuştum. Ago, Onları aslında itiraf etmek gerekirse that de that güncel Polonya müziğinin öyle çok da içinde değilim. Yani sadece bir cihaz takipçisi olarak yakalamıştım diyeyim. Roboto Bivoku ve büyük bir şok etkisine yol açmıştı ben de. Bunu da itiraf there. edeyim. And was like a, you know, ve hatta e, Michel Hayduk'tan Kultür PL'nin müzikal direktörü olan Michel Hayduk'tan Roboto bahsediyorum right Roboto Bibok'un yeah. bir kısmının İstanbul'da yeah. olacağı yeah. haberini aldım and ve biraz da araştırmamış olsam and bu grubun Michel, dağıldığını bile, bile bilmiyor olacaktım o kadar bir uzağım bir diyebilirim Kivetli. sanırım ve siz I mean, robota bir bokta birlikte çaldınız. Yani en azından benim bildiğim kadarıyla. Ve çok kalabalık bir müzikti hatırladığım, okay. o dönemde dinlediğim. Okay. Belki de denk excited. gelmemişsinizdir gerçi, First, bilemiyorum. Uh, uh, have you Aslında çok da kalabalık değildi değil, bu arada, yeah, beş Kuba kişiydik. Kuba başlatıyor grubu. Kuba Surgar, 1999'du yanlış hatırlamıyorsam ilk yıllarda 3 yıl, albüm çıkardık bir, klasik orijinal 5'li olan albümler bunlar yani bir klasik bir setup tavul, e, akustik bass saksafon ve trompet ve gitar saxofon, ve tabi hepimizin yeni başında da biraz synthesizer eee sinte. Then, sound think, like a, yeah, sounds like more people. Yeah, yeah. Yeah, yeah. daha fazla kişi yeah, varmış you, you gibi mh. geliyor. Mm -hmm. Haklısınız. Orkestra you should, you should, uh, you should gibi have, uh, aslında. Singing. Evet, aslında bizi görmeliydin o beş kişinin aslında. nasıl orkestra gibi like davrandığını anlamak için. Tüm o sin, so, hayal edemezsiniz. Tüm onlarla seyahat etmek, sahneye onları sığdırmak ve bir sahnede o kadar sinizizleri beraber çalmak. Uh, Bazı anlar var. So a lot of, mesela ben, ben bir trompete alıp çalıyorum, dönüp synthisizerde bir sol atıyorum, sonra gireyim some trompete dönüyorum vesaire uh, or, uh, Sırf ben de, de değil. Get, herkesin yakınında bir synth bulunurdu zaten. şarkı hatırlıyorum mesela. ...konserde çaldığımız... ...saksafonda bir tema çalıyorum... ...sonra oradan... ...klavye... ...Fender Rhodes'a geçip solo atıyorum... ...ki bayağı kötü bir solo idi. bayağı gürültü çıkarmıştı... ...piyanist değilim çünkü... ...ardından piyanonun ardından... ...trompete dönüyorum... ...belki sizin izleniminiz... ...bu karmaşadan geliyordu... Ya, ...hala benzer bir metodu... ...sürdürüyorsunuz mikrokolektifle görünüyor. At the time I mean yeah a, a long time ago Cuba bought this first first smoke. Kuba çok uzun zaman önce bir sint aldı. ve got Uzun yıllar çalıştı üstünde. And çalışmak derken çok uzun süre çalışmak gerekti. Çünkü really ilk önce bir anlamak müziği. gerekiyordu. Çok yakın aslında like elektronik müziği. Ama bizim so like bahsettiğimiz çok daha temelde bir elektronik mantıktan bahsediyorum. Şimdi müzik. herkesin tabletinde, tabletinde bir eklentisi var ve elektronik müzik yapıyorlar bunlarla biliyorsunuz. Tabii biz öncü değiliz ama years, o ilk aldığımız sintezerse 70'lerden sintezerse ve Kullandığımız anti efektler anti de yani efekt. çok minimal bir biz efekt evet, karşı dedik. Like İlk kayıtta mesela reverb bile yok. Like, there were some space gitarda sadece guitar, biraz eko ve gecikme, really, really ve gecikme efekti vardı. I don't think it sounds good. <gülüyor> yani kulağa çok böyle gururlanacak, böbürlenecek bir şey gibi gözüküyor Şimdi bugünden bakınca ama bir çeşit tepki, bir nevi protesto yordu. yani o gün stüdyolarında, Bolonya'daki stüdyolarda binlerde olanlara karşı çıkmaydı o zamanlar mühendisler trompet gördükleri yerde hemen seviyeye yükseltip ardından da üzerine bir reverb koyarlar. With a reverb, which was like reverb, like, like çok kötü bir tipebilmemize bahsediyorum. Some bullshit. Hı -hı -hı. So we were after making İlk some first. Denemeleri yaptıktan sonra uh, synthesizerler, uh, kayıt sürecine biz dahil olduktan sonra derik yok. Any, any yani bu, bu mantalite istemiyoruz. So bunlar. We İlk kayıtta kullandığımız uh, efektler like biraz yankı yank kullandık. Gitar'da bazı ses geciktirici efektler vesaire ve aslında bakarsanız <gülüyor> çok sade olduğumuz bu ilk dönem epey minnettarım şimdi çok farklı şeyler kullanıyoruz ve çok ...reverb vesaire her şey ama synthesizer'de çalışmaya başladığınızda o makina'nın, o klavyerin üzerindeki tüm o düğmeler ayrı ayrı işe yarıyor hepsi yani dalga uzunluğunu kontrol edebiliyorsunuz sesin seviyesini ayrıca kontrol edebiliyorsunuz ve önceden hazırlanmış böyle bir düzen yok üzerinde kulaklığınızı kullanmanız gerekiyor ve sesi takip edeceksiniz. İşte o zaman kendi ayarlarınıza ulaşıyorsunuz ve binlerce oluyor artık özgürsünüz. Çünkü... Yani, çünkü eğer simpten bir haberseniz ya da ne bileyim ki böyle çok insan var bu arada, ve size ses mühendisi diyorlar. Stüdyoya gelip bir araya getirdiğiniz, mikslediğiniz her şeyi üzerinde 9999 tane ayar bulunan PC Finalizer'a ismini bir programa bırakıyorsunuz. Ve orada ne olup bittiği hakkında it. en farklı fikrinizin like, olması gerekmiyor. Sadece 3075 bilmem kaçıncı efekti aç diyebilirsiniz ve bu her şeyi this is, this bütün müziği dönüştürecek tek bir fonksiyondan yeah. bahsediyorum. Ve bu çok saçma <gülüyor> ve ben üzülüyorum gerçekten. So, ve bizim çok zamanımızı I, I aldı bütün bu olup anlamak. Hep anladığım ama this, yani tüm o sintezizerler çok seyahat ediyoruz ve onları uçak bagajına kaldırmak istiyoruz için koymak için yaptığımız koca koca kutular var. Yani all toplamda all 500 kilo. Yeah, cables, tam, hard, we çok kablo da vardı ama kutularla of of beraber epey ağır oluyorlardı. This, this Çünkü çok hassas aletlerdi. Şimdi laptop kullanıyoruz bu arada. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Belki ilerleyen yıllarda <gülüyor> know, yani küçücük bir like, a, a, a, a, a SD kartı card. yetecek <gülüyor> her şey için. still you know what? You know what? Because we we learned the lesson and it took 10 years or something. Şimdi biz bir ders çıkardık so ve <gülüyor> Bu ders ulaşmamız on yılımız abi. Şimdi laptopum <gülüyor> var. Yani <gülüyor> çıkan ses, sintezerden sesiyle diye mi? Ya o harikaydı, muazzamdı. <gülüyor> Ama artık ne istediğim biliyorum. Yani bu durumda efekt karşıtı <gülüyor> halinizden vazgeçtiniz diyebilir miyiz? Ya hayır yani yaşlıyız diyeyim ama yaşlanıyoruz. Şöyle diyeyim yani o günlerde 21 günde 20 konser verdiğimiz Avrupa türünü hatırlıyorum. Şu, şu demek 20 kere o kutuları açıp boşaltıp sahneyi kurup ses ayarlarını yapıp sonra geri sahneyi bozup arabaya koyup başka bir şeyle gidip bütün bu süreci 20 kere yapmakla 20 günün sonunda Allah'ım çalacak halim yok gibi bir hale düşüyorsunuz yani bayağı hardcore bir mevzu ama özlediğim bir şey de var o dönemle karşılaştırınca bugünü, artık o kadar takipçi yok, yani dijital aracıların devreye girmesiyle her şey çok hızlandı. Ben grubumuzu hep arada bir grup olarak düşündüm. Yani şöyle bir şeyin öncüsü gibi söylemiştim. 2000'lerin başında Polonya Müzik Endüstrisi berbattı. Öyleydi ki yani 80'leri yaşıyor gibi dikkatte. Tüm o mühendisler yani 60'larda ve 70'lerde. O muazzam caz kayıtlarını yapmış ses mühendislerini hatırlıyorum. Çok ateşli işler yapmışlardı. Koca bir nesil yani işte böyle makara bantlarıyla büyük stüdyolarda çalışanlar vesaire. Hı -hı. Ve sonra 80'ler. 80 ler. Ve yani dünyanın her yerinde müzik aynılaştı. Yani Michael Jackson vardı totally yani başladığımız zaman o Moog Sintezizer'ı aldığında Kuba. Bu arada yani o Sintezizer ilk aldığımızda bozuptu. Gürültü üreten fonksiyonu çok kuvvetliydi. Gibi sesler çıkardı. Satın aldığımız adam da hatırlıyorum 120 yaşında falan galiba. Tek bir temiz nota çalamamıştı. Or he just knew that... ama biliyorduk ki no, önümüzdeki bir mock synthesizerdı ve yapabilirdi. Like ve yani Kuba'nın like... sadece iki <gülüyor> günü. aldı. So, <gülüyor> yeah. Yeah, <gülüyor> Biraz zamanı bırakıp yeah, yeah. <gülüyor> beklettiniz yeah. rahat bıraktınız. Aynen yani. öyle. I I I I don't believe there is a shortcut. şey yok bence. There's no shortcut. Mikro kolektif söyleşimize devam edeceğiz. Artur Majewski ve Sukarla konuşuyoruz. Küçük bir ara verelim. Ardından tekrar bir parçayla devam edeceğiz. Bu arada dinlediğimiz parçanın ismi de Absent Mind albümünden Tissle Soup. Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi programı devam ediyor. Polonyalı akustik tırnak içinde caz grubu mikro kolektifle konuşmaya devam ediyoruz. Edeceğiz daha doğrusu. Artur Majewski ve Kubasukar'la geçtiğimiz hafta bir araya gelmiştik. Evet bizlere bıraktıkları Absent Minded albümleri, ikinci stüdyo albümleri Delmak Records'tan e, yayınlanmış olan. Oradan e, dinlediğimiz üçüncü, ikinci parça Crazy Idea of Jakub S ismini taşıyordu Kuba Sukar'ın e, grubun da ve perkyse oyuncusu Kuba Sukar'ın bir fantazi üzerine e, olduğunu söylüyoruz. Esasimin Yakup olduğunu düşünerek evet, söyleşi de henüz çok da ortaya çıkmadı Kuba Sukar. Ama şimdi ikinci bölümdeyiz. Adur ve Kubayla Pera konseri öncesi e, sahne arkasında yaptığımız söyleşiye dönüyoruz. Bu arada siz birlikte Mikrokollektivi başlattığınızda Roboto Bibo hala var mıydı? Hala devam ediyor muydu? Evet, Kubay ilk defa konuşuyor. Evet, Roboto Bibo'da çalarken ikili olarak da çalıyorduk biz Arthur'la bir araya geliyorduk. Arthur geri alıyor. Evet, ile tanışalı epey oldu. Yani 20 yıl önce tanıştım onlar. Ben üniversitenin ikinci sınıfındayım. O mezundu 4 he yaş finished. büyük benden. Bize sanat hocamız tanıştırdı diyebiliriz aslında. Our yani And bana onun tavsiye etti. Davulcu tanıyorum, sen de trompet çalıyorsan e, tanışmalısınız dedi. Biz de tanıştık, birkaç grupta çaldık uh, ki kuba zaten o gruplarda dance, davul çalıyordu. Kind of ben de güya trompet. <gülüyor> trompet. Our, yani deniyor denebilirim ama of ne kadar soğuk bir insüman trompet öyle uzun uzun çalamıyorsun nefesim yetmiyor gibi bir sürü bahanem vardı sonra Kubay'la arkadaş olduk beraber zaman geçirdik biraz çalmaya başladık aynı kayıtları ve açıkçası teknik ve müzikal bakımdan çok zor bir mücadeleyle karşı karşıya oldum sandık. Challenging situation with just just drums and trumpet. Yani davullar ve trompet. Uh, so sadece. Uh, It's such challenging. Situation. Zor bir durum derken yeah, tam olarak you, neyi kastettiniz? Because I, I was I was çok uzun yıllar beni etkileyen mm -hmm. müzik cihazı oldu ve like, solo trompet çalmak like yani enstrümanında yani, ustalaşmanın en instrument. yüksek biçimlerinden deneyin so işaret like, ediyor çoğu zaman yani, biliyorsunuz. Like Miles never did the, yani mesela en büyük Miles the hiç diyo yapmadı davulcuyla solo da çalmadı vardı. Stanko vardı 80'lerde biraz özgür ve Çokça Mom, ot içiyordu galiba evet. yani, so, Benim kuramadığım bir bağlantı vardı like, Yani bir like, yandan like Lee Morgan, Miles Davis kind of gibi Çalmaya çalışıyordum Onlar And gibi trompetçi olmaya çalışıyordum Ve de ötede bir yerlerde like Joe Henderson, Joe Henderson rockin, gibi tipler vardı Yani bir basçıyla Yan yana gelip Saksaforonun içine döken Büyük soğolar atan tipler işte bu noktada boş ver, hadi gel çalalım dedi. Ben de yok ya o nasıl olacaktı yani en zor şey bu dedim. Çalalım tamam mı? hani iki bir grup olmayalım en azından yapamayız. Kırılma noktası Chicago'dan Rob Mazurek'le tanışmak oldu. Chicago yer altı mizik sahnesi diyelim. En büyük etkileri, yani böyle bildiğim kadarıyla ki bizi bu arada istatistik olarak benzetenler de var. Davullar, elektronik yaklaşım, tüm o Afrika tanısı bizde ortak olan şeyler. Ama daha çok şöyle bir etkisi var bence. Esas etkisi Rob'un bir gün gelip. Just meet and Her play. gün çalın, yeah. yani no, no, no, öyle buluşup no, no, no, no. da da Kuba devreye giriyor. Yok öyle de, değil. O sordu ilk okay. önce haftada kaç buluşuyorsunuz. No, no, ben de iki, iki two, dedim. Kimine öyle bir şey? İki kere mi? So, Aynı şey de değil misiniz? Dedi. Broadswap'ta mı? Her gün çalacaksınız. Yani niye yapmıyorsunuz anlayamıyorum. Dedik ki yani, biliyorum arkadaşsınız ama hani öyle oturup karşılıklı çay içmenin bir manası yok. Yani müzik dışında zaman harcamayın, beraber vakit geçirmeyin. Buluşun, bir saat çalın sonra ayrılın. Başka gün tekrar buluşun, yine aynısını yapın. Yani biz de bunu yapmaya başladık. Yani evet. ...robota bir bokla çalışmaya da devam ediyorduk Bil bu arada o sırada. Gerçi düşmüştük. Artık saksafoncu ayrılmıştı. Sonra onun yerine bir vibrafoncu geçti. He Çok da hatırlamıyorum aslında. Tekrar Beşli'ye döndük galiba. Evet. Then, Ardından guys, gitarcı ve bascı ayrıldı. And a, and a yani kuba ve Cuba ben kaldık robota we I mean, like, like, oh, bir bonçydı ve yani bir basçığarı çok kolay gibi gözüküyor çünkü robota bir boku günlerde çok ünlüydü ve orada grupta çalmayı isteyen çok insan vardı, çok kişi talipti buna. But Ama we bizim aradığımız bir basçı we, it's, it's Yani it's like, like, nasıl hani like, like, saksofoncunun Yine yeni geçiyor Ö düşünün yani. ...yaratıcı olabilecek bir müzisyen it, arıyoruz biz aslında grubumuzu her zaman. Ma, he yani he, Sumander'a e, çok usta olması it da çok önemli değil. Dediğim gibi, gibi bass player, işte gitarcı ve bas çağırdı. Sonra bass biz bir bas bulduk ki çok iyiydi. Hem akustik hem elektrik deneyimi vardı. Stylistik. Sonra o da gitti bir süreçten sonra kuba çok yoruldu because he was çok leader, sıkıcı a bir group. süreç ki bu arada kendisi grubun komutanı gibidir prova yarın 6'da dediğinde yorulmak için it. çok sebebi vardı ve bir gün ayrılmaya karar verdi ki bu grubun sonuydu. Ama, evet. biz, Ama biz, anlattığım but, gibi zaten ikili kind of olarak başlamıştık. Into, uh, yani, yavaş yavaş daha çok so, ikili çok çaldık ve ilk altı yıl altı yıl hiçbir kayıt yayınlamadık bu arada mikro korektif olarak. Onun yerine Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bir, bir takım başka yerlerden müzisyen arkadaşlarımızla tura çıktık. Yani bir şey inşa etmek, baştan inşa etmek kolay değil. Yani mikrokorrektif hala robota bir bokla alım sanıyor tabii. Ama bizim o sintezayıcıyla beş kişiyle pek ilgimiz yok artık. Eskiden çok davet yalardık, büyük yaz festivallerine çıkar, çıkar çağırardık mesela. Ama artık müziğimiz bunu yapıyor. Evet, çok o, popüler evet. olmuştu o, evet. Roboto, Roboto Bibok gerçekten. Hatta yaptığı müziğe göre çok evet. çok güzel olmuştu. Galiba evet. bu grubun enerjisiyle evet. evet. ilgili evet, bu. Küba zaman... evet, evet. şükür Bazen ben de bunu düşünüyorum aslında. Hatta bir sorun bu benim için. Yani Roboto Bibok birçok kişi için modern bir grup. Benim için değil. biz müzik çalıyoruz. Ve bu bir problem. Çünkü Küba'nın stili jungledı ve bu kadar hızlı çalıyordu ki. Ve şu anda nefret ettiğim bir şey var. Robota bir ulaştı. Ortadan kalktıktan sonra that, that başka gruplar ortaya çıktı ve I, I, I bizim, I, I, I bizim yani şimdi bize öncü izleyemem ama bizim aslında just, ortaya koyduğumuz bir takım kombinasyonları kullanıyorlar. Us, that, that yeah. Ama o yani Küba'nın stiliydi yani. Like jazz i̇nsanlar ona jungle jazz'ı dediler, like jungle jazz <gülüyor> elektro falan, elektro bir şeyler ya geleceğin cazı dendi. Hiçbir manası yoktu bütün bunu. Küba'nın kendine ait bir müzikti. Şimdi gördüğümse uh, daha uh, profesyonel uh, bir perspektiften uh, konuşuyorum tabii ki. Is that we were using a lot of those, uh, lot of those devices to uh, to communicate like this high energy solar, İnsanlara bütün o enerjik solları geçirmek için bir sürü şey alet run kullandık yani. Müthiş kuvvetli davulları geçirmek için. <gülüyor> <gülüyor> ve yani hani insanların çığlık attıklarını hatırlıyorum sizlerken. Uh, right şimdi görüyorum just, ki... Just tension, ve şimdi artık insanlar caz dinamiklerini kullanmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Like the so yani melodinin yönü bile gö göz ardı But ediliyor. I, I like, Üstüne üstlük yetişime geçmenin pek çok yolu var yani dinleyiciler veya hani sağır it's ediyorlar it's bazen good, energetic sizi sahnede yeah, so, Bu da enerjik tabii ayrı konu da so, uh, Birçok yeni grup çıktı ve dediğim gibi az evvel bahsettiğim Araçları kullandılar ve bizim geride bıraktığımız dinleyiciyi yakalamış oldular. Biraz aslında dinleyicinin beni hayal kırkına uğrattığını söyleyebilirim. Yani şu anda bence çalınan müzik zamanda bizim yaptığımız kadar iyi değil. Çünkü yani sırf şu yüzden biz biçim üzerine çok düşünürdük ve besteleme üzerinde. Yani karmakaraşık çizgiler, büyük diagramlar yapardık. Yani mesela bir seferinde bir sessiz film için bir performansımız 30, oldu ve %100'ü yazılıydı. 30, 30 tane falan prova aldık. Yimlerden like like, oh, like bir, bir sessiz Garbo, film bu arada Greta Garbo, Greta Garbo tarzı diyelim. Çok ciddi almıştık bu sessiz but film şimdi. Ama bizim karşımızdaki <gülüyor> free jazz grubu çıkıp <gülüyor> doğaçladı. They, ve çok acı nasip konsele olmuştu. I, I mean, well, it's just how I see it right yeah. now, how I understand. But, but, so, I don't recall it nice. I mean, we we had a quite a good crowd on shows. There were there were shows yeah, that I mean. like 350 people were buying tickets. Hatırlarım ki 3500 kişi bilet almalıydı yani ki robota bir boy müzik kolay bir şey değildir yani kolay müzik değildir. Üç tane plak yayınladık ben ve üçü de tükendi, tükendi. ki bir daha da basmayacağız bu arada exist. çünkü artık ben öyle bir grup yok. Some some, you know. <Gülüyor> <But collector. Gülüyor> evet, yani bir kolektör ben, şey koleksiyoncu koleksiyon so alacak yani lot, en fazla, fazla o şey baştan basarsak robota robot, bir bok ama şimdi yani yayınlayacak bir sürü şey var. Bir sürü kayıt duruyor bir yerlerde. robotu Bibo elbette billeri hatırlayacaktım. Yani. Ben aslında yeni işlere harcamayı her zaman tercih ettim. Bir sonraki kayıtlarınızı heyecanla bekliyoruz o zaman. Ve vaktiniz için de teşekkür ederim. Oldukça da geniş bir vakit ayırdım zaten. Görüşürüz belki sonra konser sonrası. Evet, teşekkürler. Tamam. Easily. Right. Thank you. Thank you. <laughs> Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Mikro kolektif Polonyalı e, müzik ekibi Artur Majeski ve Küba Sükar'dan oluşan ikili geçtiğimiz hafta İstanbul'daydı. Pera'da verdikleri e, konser öncesi e, yaptığımız söyleşiyi aktardık sizlere bu bir saat boyunca. İlk önce ilk grupları Roboto Bir Bok'tan ve ardından da e, Absent Minded ismini taşıyan mikro kolektif albümünden Parçalarla e, geçti bu e, dinlediğimiz e, kayıt. Evet son dinlediğimiz parça da bu arada e, Little Warrior ismini taşıyordu. Evet söyleşinin sonunda e, hatırlayanlar vardır parçadan hemen önce. Artur Majeski konserden sonra tekrar e, buluşma temennisini e, iletti bizlere. Söyleşi aslında konser başlıyor olduğu için biraz... E, Haberi caizse yarıda kalmış bir e, söyleşi. En azından e, onlara doğaçlama e, hakkında ne düşündüklerini sormak gibi bir e, fikrimiz de vardı. Lakin e, Pera'da e, gerçekleşen bu konser sonrası hem saat epey e, geç olmuştu. Kayıt cihazını açmak için hem de grup sahneden indiği için biraz yorgundu. Lakin e, ufak notlar e, düşülebilir bu dosyayı kapatırken. Raymond Salvatore... Harmon ismini taşıyan müzik yazarı MikroKolektif'in bu Delmar Crackers'tan yayınlanan Absent Minded isimli albümüne bir not düşmüş. Yaklaşık 3 sayfa gibi gözüken bir not. Kısaca grubu belli bir ruh oturuyor, oturtuyor. Ne olursa olsun diyor. Nasıl sıkıntılar yaşanmış olursa olsun. Bu yüzyılda müzisyenler arayışta olmayı hiç bırakmadılar. Geleneksel cazdan bir bapa oradan da ee, avantgard e, müzeye geçiş oldu ve bununla e, beraber de e, insanların bir araya gelmesi, sınırların e, daha ortadan e, kalktığı denemez belki ama geçirgen olduğu bir dünyada Türkiye dışında böyle diyebiliriz belki ve teknolojiyle beraber çok daha kolaydı özellikle 21. yüzyılda Şimdi de e, Mikro Kolektif bu e, Chicago e, cazını e, andıran e, kayıtlarıyla beraber hem tarihsel hem de geleceğe dair bir yerde durmaktalar. Bir yandan Stockhausen bir yandan da e, Miles'ı duymak e, mümkün oluyor. E, onların aslında Miles Davis ve Stockhausen'ın somut e, formlara ve e, birbirine e, geçen gruplara e, indirgenmiş haini. Grubun müziğinde görmeniz mümkün e, diye belirtmiş Raymond Salvatore Harmon ve e, arayışında olduğu müziğin, mikro kolektifin e, yeni çağın arayışına denk geldiğini e, belirtmiş. Evet, Artur Majewski e, akademik çalışmalarına devam eden bir e, doktora öğrencisi. Halen müzik alanında araştırmalarına devam ediyor. Mikro kolektifin yanı sıra Küba Sukar'da e, bu grubu devam ettiriyor olmanın yanı sıra e, parçalarını dinlediğimiz albümün kayıtlarında gerçekleştiği OPT ismini taşıyan bir ...kültür e, merkezinde çalışmaktaymış. Froglov ismini taşıyan e, şehirde Polonya'nın e, şehrinde. Evet, turnelerine devam ediyor ekip. E, az evvel söyleşte dağındıkları Chicago e, müzik sahnesindeki... E, ...tabiri caizse öncü e, müzisyenlerin de ön konmasıyla beraber... ...Denmark Records'tan albümler yayınlayacaklar. Söylediğimiz gibi Arthur Majezkin'in de az evvel e, belirttiği gibi... Evet kısa bir aramız olacak şimdi Açık Radyo'da Açık Dergi programında Polonyalı bu ilginç ve yenilikçi gibi kulak verdikten sonra e, Frank Zappa'ya geçeceğiz. Sedat Memli 40 yılda bir programında 1974 yılından Zappa kaydıyla birazdan karşımızda.